Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisi şerifiyle sohbetimize başlıyoruz. Cabir bin Abdullah ve Talha bin Sehilden radyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: Hürmetsizlik ve şerefine tecavüz edilen bir yerde Müslümanı yardımsız bırakan kimseyi Allah da yardıma muhtaç olduğu bir yerde öyle bırakır. Kendisine saygısızlık edilen ve şerefine tecavüz edilen bir yerde Müslümana yardım eden kimseye de Allah yardıma muhtaç olduğu yerde yardımda bulunur buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Öfke ile ilgili bir hadis-i şerifte Ebu Zer radiyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Sizden biri öfkelendiğinde ayakta ise otursun. Öfkesi geçerse nala yoksa uzanıp yatsın buyurmuş. Sizden biri öfkelendiğinde ayakta ise otursun. Öfkesi geçerse ne âlâ. Yoksa uzanıp yatsın buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet değerli dinleyenler demek ki öfkelendiği zaman, sinirlendiği zaman insan ayakta ise oturmalı. Yoksa yatmalı, uzanıp yatmalı. Çünkü o hal insanın hem psikolojisi yönüyle hem de vücuttaki azaları yönüyle demek ki bazı değişimleri netice verdiriyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize böyle bir yol, böyle bir şekili tavsiye buyurmuş. Geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı Çakmak. Trende yan yana oturduğumuz adam ''Karşımızdaki delikanlıya nutuk çekiyor ve sigara efkar dağıtır.'' diyordu, yak bir tane. Çocuk, adamın kendisine uzattığı sigarayı kibarca reddederek ''Sağ olun.'' diye cevap verdi, ''Kullanmıyorum.'' ''Amma yaptın ha.'' dedi adam, ''Yoksa annen mi kızar?'' Bu laflar, çevremizdeki yolcuların gülüşmelerine yol açmış... Benimse fena halde canım sıkmıştı. Uyumak niyetiyle kapattığım gözlerimi aralayarak delikanlıya baktım. 20-22 yaşlarında olmalıydı. Son derece temiz bir ifadeye sahip olan yüzü adamın söylediklerinden sonra hafifçe kızarmıştı. Adam "Herhalde sen aslan sütü de kullanmasın." diye devam etti. "Kullanmasın değil mi?" Delikanlı onun içkiden bahsettiğini anlamıştı bu sefer susmayarak bira dahil bütün içkiler haramdır dedi elbette kullanmıyorum konuşmaları benim olduğu kadar ayakta seyahat eden yolcuların da dikkatini çekmişti herkes kulak kesilmiş onları dinliyordu adam peki dedi ya milli piyangoya ne dersin Hani şu televizyonda reklamları olan. O da aynı şey diye cevap verdi delikanlı. Yani o da bütün kumarlar gibi haramdır. Adam alaycı bir tavırla amma tutucu bir insansın be kardeşim dedi. O haram bu haram. Milli piyango'nun milli takımdan ne farkı var ki? Çocuk yine susmayı tercih etti. Ancak sıkıldığı her halinden belli oluyordu. Adam ise Aklı sıra onu köşeye sıkıştırmış ve perişan etmişti. Sigarasının dumanını çocuğa doğru bir kahraman edasıyla üflerken, ''Cehennem korkusundan, dünyanın bütün zevklerinden mahrum kalıyorsunuz.'' dedi. ''İş mi sizin yaptığınız be ya?'' Dayandığım yerden doğrulup adama baktığımda, ''Bana dönerek, ne dersin dostum?'' dedi. ''Haklı değil miyim? Hepimiz az çok yanmayacak mıyız?'' Üstelik hep beraber olduktan sonra ne var korkacak? Sinirlerim iyice tepeme çıkmıştı. Ama yine de sakin görünmeye çalışarak Gerçekten cesur bir insan mısınız dedim. Sahi yanmaktan korkmuyor musunuz? Pek korktuğumu söyleyemem diye cevap verdi. Elle gelen düğün bayram değil mi? Böyle diyerek koltuğuna biraz daha gömüldü Ve cam kenarındaki sigarasını, sigarasına doğru uzandı. Paketin yanında duran çakmağı ondan önce alarak ateşledim ve buyurun dedim yakın. Paketten büyük bir pozla çıkarttığı sigarasını çakmaktan adeta fışkıran aleve doğru uzatırken hayır dedim sigaranızı değil parmağınızı uzatın. Anlayamadım dedi neden parmağımı uzatacakmışım. Cehennemde yanmaktan korkmadığınızı bundan daha iyi nasıl gösterebilirsiniz dedim. Doğrusu hepimiz merak ettik. Adam ne diyeceğini şaşırmış ve iki saattir işleyen çenesi adeta tuturmuştu. Yerinde bir müddet kıvrandıktan sonra ineceğim istasyona geldim diyerek ayağa kalktı ve kalabalığı yararak gözden kayboldu. Çakmağın bende kaldığını adam gittikten biraz sonra fark ettim. Bunu karşımdaki delikanlı da görmüş ve gülmeye başlamıştı. Çakmağı ona doğru uzatırken sigara içmiyorsun ama çakmak sende kalsın dedim artık onu nerede kullanacağını çok iyi biliyorsun. bizlerde ve günümüzün insanında iman noktasında ciddi zafiyet olduğunu görüyoruz. Çünkü ifade edilen sözler, yapılan hareketler Allah'a imanımızın tam olmadığını veya tam olarak O'na iman etmediğimizi, edemediğimizi, etme noktasında bir zafiyetin olduğunu maalesef görüp müşahede etmekteyiz. Onun için bizler öyle tenakuzlarla karşı karşıyayız ki, bakın şahit olduğum bir iki hadiseyi arz edeyim size. Buradan bir insan, dini bilen, Kur'an'ı bilen, peygamberi bilen bir insan başka bir arkadaşla buradan çok ötede bir şehre giderek kendisinde büyü olduğunu, büyü yapıldığını ve büyünün bozulması adına, bu sihrin bozulması adına medyum diye veya cindar diye ifade ettiğimiz Cinlerle uğraşan bir insanın yanına gider. Ben anlatılanı size aynen arz ediyorum. Hatta bunu yapan insanın kendisine gelen insanlara rendevuyla kabul ettiğini, bir seansın veya bir kabul edişin veya bir kendine göre iş yapışın bin euroya kadar çıktığı ifade ediliyor. Enteresan bir şey. Ve bir diyor kase vardı içerisinde su vardı. Suyun içerisinde hiçbir şey yoktu. Sonrasında bir şeyler yaptı okudu falan filan. Üzerine bir de Kur'an koydu. Ve sonra bize dedi ki diyor abi kaldırın Kur'an'ı. Biz kaldırdık içerisinden iki tane muska gibi kemik gibi bir şeyler çıktı. Ve çok korktuğum bir ismi de söyledi falan filan diyor. Bunun için anlatıyorum. Cenab-ı Hak, Efendimiz'e aleyhissalatü vesselama büyü için, sihir için, nazar için ve her türlü sadece cinler değil bakın. ins ve cin için, insanların ve cinlerin şerlerinden korunmak için felak ve nas surelerini göndermiş. Çok acip bir hal ki bizler Rabbimizin bize gönderdiği o ayet-i kerimelerle Ayet-i kürsi olur, felak ve nas sureleri olur. Bunlarla gerek nazar, gerek sihir, gerek büyü, gerek cinlerin ve insanların şerlerinden korunma adına Rabbimizin himayesine sığınmayı tercih etmiyoruz. Veya buna bu ayetlere, bu ayeti gönderene, bu ayeti getiren Cebrail aleyhisselama ve bu ayetlerin, bu surelerin getirildiği Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar güvenmiyoruz da gidiyoruz abdestten uzak, namazdan uzak. Öbür alemde de halleri ancak Allah bilir ama... Perişan bir vaziyette olacak o aciz insanların insan olarak kalmaya ve Allah'tan yardım almaya yetinmeyip cinlerin bir yönüyle melabesi olan veya cinleri hizmetinde bulunduran veya o işlerinde kullanan o insanların Himayesine, görüşüne, yaptığı işe sığınıyoruz. Enteresan bir şey. Onun için mümin iman eden, inanan insan demek değerli dinleyenler. Ve bir taziye yerine gideriz. İçimizden bir insan ölmüştür. Bu dünyadan göç etmiştir öbür aleme. Fakat enteresan, sanki bir iş görüşmesine gelinmiş gibi, bir ticari muhabbete gelinmiş gibi taziye yerinde oturur, dünya kelamı ederiz, ticaretten bahsederiz, dünya işinden bahsederiz. Hatta biraz daha ileriye giderse artık bu güncel mesele neyse diyelim ki bir seçimse partiden bahsederiz. Nasıl bir duygu Allah aşkına bu? Sonrasında da bunun adına deriz ki... ...abe canım ölenle ölünür mü? Onun için... ...ne olursunuz Allah aşkına? Allah'a... ...iman edilmesi gerektiği gibi iman edelim. Allah'a ve ahirete inanan bir insan elini milletin malına uzatabilir mi Allah aşkına İnsanların haklarını ifade edebilir mi başkasının aleyhine konuşabilir mi başkasını tahkir edici hor hakir görücü hal ve hareketlerde bulunabilir mi neticede o da kabre girecek başkası da kabre girecek akıbet aynı Bakın bütün insanlarda başlangıç ve bitiş aynı değerli dinleyenler. Anneden doğduğumuzda anadan üryan dediğimiz çırılçıplak bir vaziyette doğduk. Bütün insanlar böyle doğuyor. Vefat ettiğimizde de bizi o tabutun içerisinde son araba diyor ya Necip Fazıl. Götürecekler ve 3-5 metre kefenle bizi gömecekler. Başlangıç ve bitiş aynı. O zaman ben ne diye başkasını hor hakir göreyim ki elimdeki 3-5 imkan neticesinde. Bu noktadan ben şu ifademi bir daha kullanıyorum. Gurur, kibir, kendini beğenmişlik. Hani üstad demişti ya, ben kendimi beğenmiyorum, beni beğeneni de beğenmiyorum. Fakat günümüzde maalesef bazı ruh hastaları var. Her tarafta kendisi anlatılsın istiyor. Her tarafta kendisinden bahsedilsin istiyor. Herkes kendini bahsetsin, kendini anlatsın istiyor. Her şeyde kendi mührünü istiyor. Eğer bir hizmette, bir harekette, bir faaliyette kendi imzası, kendi adı yoksa o olmasın daha iyi istiyor. Aslında bir ruh hastalığıdır değerli dinleyenler. Bu gibi insanlar aslında Allah'ı değil, Peygamberi değil. Kendini anlatırlar bu insanlar. Ve bu insanlarda tevazlı gibi görünen çok gizli bir gurur, kibir de vardır ki o gururlarını, kibirlerini, kendini beğenmişliklerini, o tevazuyla örtmek, gizlemek isterler. Onun altında bu vardır. Allah'a inanan bir insanın kalbinde dünyanın sultanı da olsa gururun, kibirin olması mümkün değil değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak bir hadisi kutsi de gurur, kibir benim ridam. Kim onu eline alacak olursa onu sıkarım buyuruyor. Ve yine ifade ediyorum daha önceki ifadelerimde olduğu gibi. Şu kısa dünya hayatımda değişik hadiselere şahit oldum. Çok çeşitli insanlarla muhatap oldum. Her gece alkol alan ama kendini mücrüm gören, günahkar gören bir insanın Cenab-ı Hak ona hidayet nasip ettiğini gördüm. Her akşam kumar oynayan, ama kendini mücrim gören, günahkar gören bir insana, Allah'ın hidayet nasip ettiğini gördüm. Hatta belli bir dönem komünizm adına, militan gibi faaliyet göstererek, o zaman içerisinde doğru bildiği dava için, her şeyini feda eden insana Allah'ın hidayet nasip ettiğini gördüm. Ama çenesinde sakalı da olsa, başında sarığı da olsa, A, B, C, D, E cemaatinin içerisinde önde gelen birisi de olsa, kalbinde benliği atamamış, zaten diyor ya ben diyen Allah diyemez. O içinde gururu, kibiri silememiş, atamamış insanın, Hidayet noktasında Ufka ulaştığına şahit olmadım Bir süre sonra Ayağının kaydığına Bir dönem önce iddia ettiği Savunduğu O davanın Aleyhinde olduğunu gördüm Onun için Bizler Gururu kibiri Benliği atarak Rabbimizin bize göndermiş olduğu ilahi kelamda ne ifade edilmiş ise onu görüyormuşçasına inanma en büyük ihtiyaçlarımızdan birisi. Dünyanın fani olduğunu anlatırız da dünyaya baki gibi sarılırız. Enteresan. Ahiret alemi baki deriz de ama Dünyanın Dünya meşgalesinin onda birini Ahiret için sarf etmeyiz Enteresan <Sessizlik> Bütün müminler kardeştir Emrini dinleriz Ayetini dinleriz de Ama müminlerin aleyhinde Konuşmaktan da geri durmayız Enteresan Bakın sadece aklıma gelen 3-5'ini arz ettim size Evet Yine üstadın hayatından kısa bir kesit arz etmeyi düşünüyorum değerli dinleyenler. Üstad hazretleri müşfikti. O kadife gül kumaşlı yüreğin müşfik olmaması da düşünülemezdi. Annelere şefkat kahramanı derdi. Ben şefkat şefkat Merhamet dersini annemden Hikmet, nizam ve intizam dersini de babam Mirza'dan aldım buyurmuştun. O engin şefkat sadece insanları değil, bitkileri ve hayvanları da cömertçe kuşatmıştı. Kimsenin üzülmesine, ağlamasına, incinmesine dayanamazdı. Kin, zulüm Nefret yoktu lügatında. Bunun altını bir daha çiziyorum. Kin, zulüm, nefret yoktu lügatında. Güneşin ışıkları gibi sıcacıktı. Onu kimseden kısmıyor, kıskanmıyor, esirgemiyordu. Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi, Müminler iman, diğerleri insan kardeşiydi. Onun içindir ki, yanına gelen hiç kimseyi, hor görmemiş, reddetmemiş, hatası ile uğraşmamış. Sadece onlara merhamet etmişti. Abbas Mehmet Kara ustatla birlikte göl kenarındayken boğazdan koca bir yılanın geldiğini görmüştü. Bilek kalınlığında ve iki insan boyundaydı. Yerden bir taş aldı. üstad seslendi. "Mehmet, ne ediyorsun?" Yılanı kovalıyorum, o gelsin dokunmaz, sürünsün taş vurmak yok, biz ufacık bir karıncayı öldüremeyiz, çok ufak bir mahluku öldüremeyiz, bize canlıları öldürmeye müsaade yok. Mehmet Kara ve diğerleri yayan yürüyordu, yılan üstadımızın merkebinin altından geçip gitmiş, hiçbir şey yapmamıştı, o suya gidiyor buyurdu. Ondan endişe edilemezdi. O yılanı incitemeyecek, Canlıya zarar veremeyecek, Öldürmeyi anlayamayacak bir adamdı. Böyle bir insandan, Yılanlaşmış insanların bile endişe etmelerine, Kendi hallerinin farkında olduklarından ötürü, Korkmalarına gerek yoktu. Zira ondan sadece iyilik görecek, Fayda bulacaklardı. Bazen, Yanlış bilgi veya yanlış yorumdan ötürü Yanlışa hakikat kisvesi giydiriliyor İnsanlar hem kendilerine Hem çevrelerine zarar verebiliyordu Bütün bunları tamir de ona düşüyor Üzülüyordu Bir gün talebelerine Ben tesbihatımla meşgul olacağım Siz gidin gezin demişti Molla Hamid Ekinci ağabey Bu gezinti sırasında bir kertenkele öldürmüş. Döndüklerinde üstadımız ne yaptıklarını, nerelere gittiklerini sorduğunda hem gezdikleri yerleri ve hem de bir kertenkeleyi öldürdüğünü anlatmıştı. Üstadımız çok üzüldü. Ona evini Harap etmişsin dedi. Molla Hamid bizde 7 kertenkeleyi öldürenin bir hac sevabı kazanacağını söylerler diye cevap verdi. Otur da konuşalım. Kim haklı kim haksız dedi üstad. Molla Hamid oturdu. Bu hayvan sana taarruz etti mi? Hayır dedi. Elinden bir şeyini aldı mı? Hayır dedi. O hayvanın rızkını sen mi veriyorsun? Hayır dedi. Senin mülkünde mi, arazinde mi geziyordu? Hayır dedi. Sen mi yarattın? Hayır dedi. Bu hayvanların niçin yaratıldığını, yani... Fıtri vazifelerini biliyor musun? Molla Habib bu sorularla düşünüyor, Nasıl büyük bir hataya düştüğünü fark ediyor, ikna oluyordu. Zira Rabbine ait, Onun bin hikmetle ve maslahatla yarattığı hayatı söndürdüğünü, Antika bir sanatı mahvettiğini anlamış, Susmuştu. Suçluydu diyecek sözü yoktu. Bu hayvanı yaratan Halık senin öldürmen için mi yaratmış? Sana kim dedi öldür? Bu hayvanların yaratılışında binlerle hikmet var. Bu hikmetler saymakla bitmez. Onu öldürmekle hata etmişsin. İhtimal Cenab-ı Hakk'a bakan sonsuz hikmetlerinin yanında saymakla bitmez derken, daha o günlerin gündeminde olmayan ekolojik dengeyi de her canlının ve varlığın dünyada ayrı bir denge unsuru olduğunu da kastediyordu. O bütün varlıklara, bütün hayvanlara karşı öyle şefkatliydi ki bir karıncanın incitilmesini istemez. Öyle bir şeyi yapmaktansa incinmeyi, zorlanmayı tercih ederdi. Erek Dağı'ndayken havalar iyice soğuduğunda bir oda yapılmasını istemişti. Talebeleri İstediği yamaca odayı yapmak için Kazmaya başladılar Kazarlarken bir karınca yuvası çıktı Üstad Karınca yuvasını görünce Orayı kazmamalarını istedi Sebebini sordular Sebep enfesti. Bir ev yıkıp Bir ev yapmak olur mu? Bencilliğin zerresi yoktu onda Başkalarının Yıkılan dünyaları üzerine Mağmureler kurulamazdı, kurulmamalıydı. Bunu biz tarih boyu hiç yapmamıştık ki. O bizim ahlakımızdı. Herkesin hak hakkını kendi hakkımız gibi korurduk. Bir huzurda perişan olmak istemezdik. Karıncanın evini yıkamayan bir anlayışa da böyle olmak yaraşırdı. Ve bizim hakkımızda kimse, Cemil Meriç'in iki dünya, Avrupa ve Amerika... İki dünyayı Asya ve Afrika'yı sömürerek zenginleşti dediği gibi diyemezdi. Kimsenin bir kaşık ekşi ayranında olsun gözümüz olmamıştı içmemiştik. Bu hassasiyet dersini iyi almalı hep öyle kalmalıydık. Olmadı ise onu ve onları tanımadığımızdan kim olduğumuzu unuttuğumuzdandır. Bu hayvanların yuvasını dağıtmayın başka yere kazım buyurdu. Başka tarafları kazmaya başladıklarında da karınca yuvalarına denk gelmişler. Böylece 3-4 yer değiştirmiş sonunda odayı yapmışlardı. Üstadımız karınca yuvalarının yanına ekmek, bulgur, şeker koyardı. Molla Hamid ağabeyler niçin şeker koyduğunu sordular. ''Bu da onların çayı olsun.'' diye gülerek cevap verdi ona. ''Bir taş kaldırıldığında altından karıncalar çıksa, taşı tekrar kapatır, kapattırır, hayvancıkların rahatını bozmayın.'' derdi. ''Kırlarda avcıları gördüğünde onları avlamaktan men eder, tavşanları ve keklikleri vurmayın.'' derdi. Enver Tevfik, ''O gün bir keklik avlamış.'' Dönüşte Akçeşme mevkiinde üstadla karşılaşmıştı. Sen bunu eşinden ayırdın. Dişisi yalnız kaldı. Şimdi ağlıyor sızlıyor dedi ve yapmamasını ihtar etti. Enver Tevfik o günden sonra avlanmaktan vazgeçti. Kıra giderken yol üzerinde oynayan çocukları ve az ötelerindeki kaplumbağayı görmüş siz mübareksiniz, masumsunuz bana dua edin. ''Bu kaplumbağaya da dokunmayın çünkü o da mübarektir.'' demiş. Oradan ayrıldıktan yaklaşık beş dakika sonra bir talebesini kaplumbağayı çocukların elinden kurtar diye göndermiş. O da mübarek hayvanı alarak uzaklaştırmıştı. Yüzbaşı Re'fet Barutçu ağabey de onun şefkatini şöyle anlatıyor. ''Üstad hayvanlara karşı da çok şefkatliydi. Sinekleri biz dışarıya kovmaya çalışırken, Soğuk diye buna razı olmuyordu. Bunların zaten ömrü az kaldı. Yarın bunlar ölecekler. Bunlar benim gece arkadaşlarımdır diyordu. İlaçların sıkılmasını da hiç istemiyordu. Hayvanlara bu denli engin bir şefkatle yaklaşan insanın, insanlara karşı duyduğu şefkat tariflerin ötesindeydi. Ve geleceği ancak şefkat kahramanı olan bir nesil kuracak, Hayatı cennet bahçesi halinde ummaya yoğuracaktı. Farkları bu olacaktı. Zira dünya acımasız insan suretindeki canavarları görmüş, ne çektiyse onlardan çekmişti. Mümin onlara benzeyemez. Onlar yapıyor diye bir şey yapamazdı. Şefkat çok mühimdi. Karşılıksız, şartsız, gararsızdı. Engin Annelere evlatları için ruhlarını feda ettiren, babalara çocuklarının başarısını garasız sahiplendiren oydu. O engin şefkatle hayvanlar korunur, insanlar bağışlanır, haklar helal edilirdi. Beddua etmemesi de, insanların kusurlarına bakmaması da, talebelerini kanatlarının altına alıp haramlardan sakınması da ondandı. Hakiki tesir bu şefkatin ve samimiyetin neticesiydi. Üstad hazretlerini Kastamonu'dan almışlar, Denizli'ye götürüyorlardı. Selahattin Çelebi de günlerdir Ankara'da birinci şubede sorgudaydı. Bir gün birinci şube müdürünün odasına girdiğinde karşısında Üstad hazretlerini gördü. Üstad oturuyordu, hemen elini öptü. Elleri hararetliydi. Çok hasta ve yorgundu. Selahattin Çelebi bir müddet ellerini bırakamadı. Üzülmüştü. 70 yaşındaki hasta ve yalnız bir adama yapılanlar yüreğini yaralamıştı. Üstad o durumda bile kendisini düşünmüyor. Şefkatle talebesini müdafaa ediyor. Ve şöyle diyordu. Bunlar bu vatanın fedakar, imanlı evlatlarıdır. ''Bunlar emniyet ve asayişi ihlal etmez. Bilakis muhafaza ederler. Adeta kalbi parçalanacaktı. Niçin bu hakikata inanmıyor, onları üzüyor, sıkıntıdan sıkıntıya atıyorlardı?'' ''Müdüre diyeceğini demişti. Şimdi Selahattin ağabeyi teselli etmeliydi. Ona döndü ve korkmayınız.'' dedi. Bir müddet sonra üstadı yola çıkardılar. Polislerden, jandarmalardan, halktan oluşan bir kalabalık vardı. Kalabalığın arasından kelepçeli ellerini kaldırmış, talebesine Selahattin korkma, Selahattin korkma, Selahattin korkma diye bağırıyordu. Belki de onların ıstırabını kendi ruhunda duyuyordu. Mustafa Ramazanoğlu İstanbul'dan Emirdağ üstadımızı ziyarete gitmişti. Üstad sordu. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan efendim. İstanbul'dan geldiğini duyar duymaz, Yerinden çevik bir hareketle sıçradı, Yatağın ortasına oturdu. Orada, Talebelerime işkence ediyorlarmış, Doğru mu? Benim etimi cımbızla çeksinler, Talebelerime ilişmesinler buyurdu. Talebelerine duyduğu şefkat, O ölçüdeydi. İhtimal, Hayatını yaşarken, Geleceğin öğretmen nesline yine ders veriyor, sanki talebelerine karşı ciddi bir şefkat ve samimiyet taşımayan o urbayı giymesin diyordu. Zira talebe bilgiyi her yerde fakat hal dersini ancak samimi muallimlerde bulabilirdi. Afyon mahkemesinin karar celsesinde hakim zamana son sözünü sormuş o yine içinin rengini, şefkatini resmetmiş. Eğer suç varsa bütünü benimdir. Diğer arkadaşlarımın hiçbir suçu yoktur. Biz Kur'an'ın hizmetkarıyız. Asayişin manevi muhafızlarıyız demişti. O en mühim ve en son anda bile talebelerini düşünen bir şefkat yüreğiydi. Onca sıkıntı yaşar. Fakat istikbali aydın gördüğünden... Ve talebelerine manevi destek olmak istediğinden onlara hep moral verirdi. İbrahim Fakazlı ağabey Afyon hapsindeki bir hatırasını şöyle anlatıyor. Bir defasında bahçede Ceylan, Halil ve bir kardeşimizle beraberdik. Üstad üçümüze bir pusula attı. Pusulada şunlar yazılıydı. Kardeşlerim gezin, dolaşın, neşeli olun. Bana öyle gelirdi ki sanki annemin yanındayım ve bana şefkatle sahip oluyor ve beni hiç gözümden ayırmıyor. Kimseyi reddetmiyordu. Günaha batıp çıkamadıklarına, şefkatli bir el beklediklerine inanıyor. İmana bu kadar hizmet etmiş bir neslin evlatlarının dilleriyle inkar ettiklerini söyleseler bile birçoklarının kalpleriyle inkar edemediklerini söylüyordu. Aslında hepsi halinden müştekiydi. Ondandır ki dine ve dindar gördüklerine hürmetleri tamdı. Bu küllenen imanlarının sıcaklığıydı. Bir Ramazan günüydü. Üstad hazretleri Eskişehir'den Emirdağ'a gitmek için vasıta beklerken zil zurna sarhoş birisi çıka geldi. Hava çok soğuktu. Muhittin yürüten ağabeyler Üstadımız üşümesin diye sırtına bir yorgan sarmışlardı. Sarhoş üstadımızın yanına gelmiş, yorganının sağını solunu düzeltiyor. Bir yandan da aman hocam üşüme, aman hocam üşüme diyordu. Bu milletin sarhoşu bile bu kadar dine taraftardı. Üstadımız sarhoşa da şefkatli sinesini açmıştı. Kardeşim dedi insan ve iman kardeşiydi. Üstünlük, aşağılık, temizlik, günahkarlık değil Sadece kardeşlik ve kardeşle yaklaşmak vardı Otur yanıma Seninle konuşalım hele dedi Sanki arkadaştılar Sarhoş, edepli bir şekilde üstadın yanına oturdu Beş vakit namazını kılacağına Ve senede bir ay oruç tutacağına bana söz ver Ben de ölünceye kadar ...sana dua edeceğime söz vereyim dedi. Bu sarhoş için müthiş bir iltifat, büyük bir müjdeydi. Belki böylesine sıcak karşılanmayı, kabullenilmeyi, şefkati o da beklemiyordu. Beklemiyordu ki birdenbire içi boşalır gibi oldu, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Hem vallahi hem billahi söz veriyorum. Bugün banyoya gidip abdest alacağım... Ve bu gece sahura kalkacağım. Yeter ki sen bana dua et de bu halden kurtulayım. Hem namazımı hem orucumu terk etmeyeceğim dedi. Üstadımızın şefkati sarhoşun o hayattan kurtulmasına vesile olmuştu. Emirdağ'a ilk gittiğinde orada jandarma olarak askerliğini yapan İbrahim Mengüverli'den komutanı üstadımız için bir ev kiralamasını istemişti. Ev karakolun karşısında olmalıydı. Karakolun karşısında Bakırcı Hasan'ın evi vardı. Adam alkolikti. Mengüverli önce adamla, sonra üstadla görüştü. Üstadımızın öyle bir adamın evini kendisine teklif etmesine kızacağını zannediyordu. Üstadımız, peki kardeş, varsın sarhoş olsun dedi. O kadar halim, selim, müşfikti ki, Jandarma eri üstadda öfke, sinir gibi bir his yok sanmıştı. Üstadımız beddua etmezdi. Aldanan veya aldatılan ehli dünyayı ikaza çalışırdı. Mukaddes davası uğrunda çektiği ızdırap ve zulümlerden hiç şikayetçi değildi. 27 defa müddeyi karşısına çıkmışsam onların hepsine hakkımı helal etmişim diyordu. Her bahaneyi affa vesile yapıyor. Kiminin çocukları olduğu için, Kiminin adı sevdiği bir talebesinin adı olduğu için, Beddua etmiyordu. Haktan yana elini açmıyordu. Kendisini bir polisin sıkıştırdığını söyleyene, Bunların hepsi benim kardeşimdir. Hakkımı helal ediyorum diyor. Dostunun dostunu dost kabul ediyor. İman şartı ile, ...hakkımı herkese helal ediyorum... ...hatta bana zehir içirenlere de... ...deme idrak ve şefkatini gösteriyordu... ...Hazreti Ali Efendimizin... radıyallahu Anh'ın... ...celcelutiyesini... ...yıllarca vird etmiş... ...fakat iki satırını hiç okumamıştı... ...Emir Dağdaki talebelerinden... ...Hamza Emek ağabey... ...Eskişehir'den ziyarete gelen... ...Binbaşı Reşat Bey'i üstada götürmüş... O iki satır okumamasının sebebini binbaşıya anlatırken kendisinden dinlemişti. Okumuyordu. Çünkü orada dilerse ona ifritlerin yardıma geleceği ve ona eziyet edenlerin cezasını bulacağı anlatılıyordu. Şefkati orayı okumasına mani oluyor. Kuvvet var, istimal etmek yok diyordu. Afyon'da hapishaneye atmışlardı. Kışın en şiddetli günleriydi. Küçücük odasında, günde birkaç defa soba yakıldığı, mangalda sürekli köz bulundurulduğu halde üşüyen 75 yaşındaki bir adamı, sırf dine hizmet ediyor diye buz gibi soğuk, 60 kişilik bir koğuşa almış, kimseyle görüştürmüyorlardı. İki gün soba hiç yakılmamıştı. Afyon hapsi müddetince 3 defa zehirlenmişlerdi. O kadar ızdırap çekmişti ki bir gün fırsattan istifade yanına gelen nafiz çelebiye sarılmış ağlamış ben çok perişan bir durumdayım seni Allah gönderdi demişti. O günlerde henüz 18 yaşlarında olan Mustafa Sungur abey, her türlü tehlikeyi göze alarak bir fırsatını bulup zehrin etkisiyle simsiyah kesilen dudakları çatlayan Ateşler içinde kıvranan üstadının hizmetine ve yardımına koşmuştu. Nitekim bir seferinde falakaya yatırılmış, bayılıncaya kadar dövülmüş tabanları patlamıştı. Üstadımız ona şöyle dedi. Belki hayatta kalamayacağım. Bütün mevcudiyetim vatan, millet, gençlik ve alemi İslam ve beşerin Ebedi saadet ve refahı uğruna feda olsun. Ölürsem dostlarım intikamımı almasınlar. O kin ve intikam davası gütmüyor. Dünün hatalarının kavgasını vermiyor. Kimseden de bunun yapmasını istemiyordu. Yine şefkat, yine sevgi, yine barış demeliydiler. Üstadımızın son dersi de bir yönüyle şefkatini gösteren Müsbet hareket hakkında olmuştu O uzun dersin bir paragrafında Muhbirlerin ve casusların Yalan haberlerine kanarak Tefsirlere yanlış manalar vererek Kendisine eziyet eden savcının Hapishane penceresinden Üç yaşındaki kızını gördüğünü O masumun hatırına Babasına beddua etmediğini anlatıyordu O şefkat ve bağışlama için Nasıl olsa her seferinde bir bahane bulacaktı çünkü şefiki habib olan bir nebinin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiydi evet değerli dinleyenler şefkat kahramanı merhamet kahramanı bu insan Efendimizin yolundan izinden giden Efendimizin hani, alimler peygamberlerin varisleridir diyor ya Efendimizden alabildiği kadar almış Ve bu almışlığıyla böyle bir hayat yaşamış O böyle olursa Ya Allah Resulü nasıl olur Bu şefkatin Bu merhametin Bu bağışlayıcılığın Mebdeindeki O rahmet peygamberi nasıl olur Ve bir adım daha öteye gitmek ister misiniz bir adım daha ileriye gitmek ister misiniz? Peki Hazreti Muhammed Mustafa Böyle bir Rahmet peygamberi Böyle bir merhamet insanı olursa Onu yaratan Allah Celle Celaluhu Nasıl bağışlayıcı olur? Nasıl rahmet sahibi olur? Nasıl merhamet sahibi olur? Varın Onu siz Muhasebe dünyanızda siz değerlendirin. Kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle beraberiz değerli dinleyenler. Bir umut, bir sevinç, düştüm yollara Bir umut, bir sevinç, düştüm yollara başka yla günler geceler Yanıyorum yürü günler gece Aile İlmihali bölümüne Bugünkü Aile ilmihali bölümünde Suni tohumlama ve tüp bebek caiz mi? Sık sorulan sorulardan birisi de şudur Tüp bebek caiz midir? Bu yolla çocuk sahibi olmaya meşru gözle bakılabilir mi? Bu konuyu çoğu kimseler farklanmıyor Böylece de farklı yorumluyorlar Siz ne dersiniz demiş Tüpte çocuk sahibi olabilmek için Üç unsurun bir araya gelmesi gerekmektedir Sperm, yumurta ve rahim Bunların her üçü de birbiriyle evli çifte ait olursa Tüpte aşılama yoluyla çocuk sahibi olmakta dinen hiçbir sakınca yoktur Biz tüp bebekle neyi anladığımızı anlatalım Sonra da bu anladığımız şekildeki Tüp bebeğin caiz ve meşru olduğunu ifade edelim Elbette Caiz olmayan Kabul edilmeyecek şekilde olanları da vardır Biz caiz olanını arz ederken Caiz olmayanına da mecburen işarette bulunacağız Konunun iyi anlaşılması için Evet Demek tüp bebeğin caiz olan kısmı var Caiz olmayan kısmı var Caiz olan kısmında esas olan nikahlı karı kocanın ortaklığındaki tüp bebektir. Araya yabancı bir kadın yahut da erkeğin girmediği tüp bebektir. Üçüncü şahsa ait bir müdahale yoktur. Caiz olmayanı ise ya kadın yahut da kocadan birinin yerine devreye yabancı bir kadın ya da yabancı bir erkek girmesi, Yabancıya ait bir üreme unsurunun alınarak Nikahlı karı kocaya mal edilmesidir İşte helali haram kılan da bu yabancı karışımdır İsterseniz bu ön bilgiden sonra Konuyu çok net şekilde istifademize açan Hayrettin Karaman Hoca Efendi'nin İslam'da kadın ve aile kitabından Bir özet bilgi arz edelim Herhalde bu çok özellik arz eden konuyu kolay anlayacak. Caiz olanı ile olmayanını ayırma bilgisine sahip olacağız. Günümüzde suni tohumlama da bazı gelişmeler olmuş. Normal yoldan çocuk sahibi olamayan çiftleri çocuk sahibi edebilmek için yeni usul ve çareler bulunmuştur. Bunlar içinde en fazla uygulanan usul erkeğin spermi ile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 Çocuk sahibi olamayan karı kocaya uygulanan bir tedavi mahiyetindedir. Karısının yumurtasını tabii yerinde iken kocasının spermiyle aşılamakla yumurtayı alıp tüpte aşılamak sonra rahme yerleştirmek arasında bir fark yoktur. Yeter ki bütün bu işlemler zarurete yani başka türlü çocuk sahibi olmanın mümkün bulunmadığı gerçeğine dayanmış olsun gerek İslam konferansına bağlı fıkıh akademisi ve gerekse rabıtaya bağlı fıkıh meclisi yukarıdaki şekillerin caiz olduğu sonucuna vardıkları gibi bunlara bir üçüncü şıkkı daha eklemişlerdir bu da iki karısı olan fakat bunlardan birisinin çocuğu olmayan kocanın sipermini çocuk sahibi olmayan karısının yumurtası ile tüpte aşıladıktan sonra ...diğer karısının rahmine yerleştirmek şeklinde yapılacak uygulamadır. Yanlış anlaşılmasın, iki hanımı olan bir bey için bu ifade ediliyor. Çocuğu olmayan hanımın rahmi gebeliği sürdürmeye müsait olmadığı için, ...diğer hanımın rahmi kullanılmakta, her iki hanım da aynı kocayla nikahlı olduğu için, ...araya yabancı bir unsur girmemekte, bu sebeple yukarıdaki usul, caiz görülmektedir. Tüp bebek uygulaması, yukarıdaki şekillerin dışına çıkıldığı ve araya yabancı unsur sokulduğu, yani sperm, yumurta ve rahimden biri, karı koca dışında bir başka şahsa ait olduğu takdirde caiz olmamaktadır. Çünkü meşru bir çocuğun teşekkülünde, gerek sperm ve yumurta, gerekse rahim ortamının karı kocaya ait olmasında, İslam dini bakımından, Zaruret vardır demiş, bu şekilde de ifade etmiş. Bir hususu daha arz edip aile ilmhali bölümünü bitirmek istiyorum değerli dinleyenler. Bu da yine bayanlar tarafından zannediyorum çok sorulan sorulardan birisi. Spiral takmanın hükmü nedir? Gusle engel olur mu? İslam nüfusun azalmasını değil çoğalmasını esas alır. Çoğalmak asıl azalmak istisnayidir. İslam nazarında. Bu bakımdan Müslümanlar çocuklarının az olmasını pek istemezler. Ancak çoğalan nüfusun kalite kazanmasını, vasıflı eleman halinde hayata atılmasını da düşünürler. Şayet çocuklarını iyi bir İslami terbiye ile yetiştiremeyecek, bakımını, beslenmesini sağlayamayacak, peygamberinin iftihar edeceği ümmet vasfını da kazandıramayacaksa Durup düşünür Bakabileceği Bu vazıfları kazandırabileceği kadar Çocuk sahibi olmayı ister Ancak bu niyet ve anlayışla Çok çocuktan kaçınabilir Çocuğun teşekkürüne mani olacak ilaçları hapları kullanır Spiral takmaya da ancak Bu anlayış içinde yönelebilir Rahim ağzına konan Bu spiral aleti Çocuğun teşekkürünü %97-98 nispetinde önler Fazla çocuk sahibi olmaya mani olur ancak hanım bunu beyi ile anlaşarak yapar. Kocasından izinsiz kullanması helal olmaz. Hazneye spiral konması guslü gerektirmediği gibi yapılacak gusle de mani olmaz. Çünkü gusülde haznenin içi yıkanması lazım değildir ki spiral gusle mani olsun. Evet. Sıhhi açıdan mahsurlarının da görüldüğü söylenen bu spiralin, gusül açısından da engellenin olduğunu düşünenler var. Bu konudaki sorularını da şöyle sormaktalar. Rahim ağzına konarak oluşumu önleyen bu spiral, gusül gerektirir mi ya da sonra yapılacak gusla mani olur mu? İlgili eserlerde iki ihtimalden söz edilmekte, Cevapta bunlara göre verilerek şöyle denilmektedir. Kadın haznesine erkek tenasül aleti hariç, Parmak salınır, spiral gibi plastik alet konur veya benzeri şeyler sokulursa gusül lazım gelmez. Ancak kadın bunlardan şehvet duyarsa ya da bu maksatla kullanmış olursa gusül lazım gelir, yıkanması icap eder, duyduğu lezzeti ya da beslediği niyeti gusül gerektirir. Bu duygu dışında kadının haznesine tedavi için doktorun parmakla veya alet ile müdahale etmesinde kadına ve doktora gusül gerekmez. Tedavi için kullanılan diğer fitil ve benzerlerde aynıdır, gusül gerektirmez. Bununla beraber şüpeden kurtulmak için gusül yapması ise rahatlamaya sebep olur, mahsur getirmez. Hazneye spiral konması guslu gerektirmediği gibi yapılacak gusle de mani olmaz, çünkü gusülde haznenin içi yıkanması lazım değildir ki spiral gusle mani olsun. Gusülde gözlerin içi ile. Hazne içi yıkanması gereken kısma dahil değildir, suyun buralara kadar ulaşması gerekmez, bu sebeple gözlerin kapalı kalması da guslu önlemez. Ancak kulakta kapanmamış küpe deliği ile derinde kalmış göbek çukurunu elle hafifçe ovup suyun buraları yıkanmasına ihtiyaç vardır. Zira buralar gusulde vücudun yıkanması gereken dış kısmına dahildir tırnak üstüne yapışmış oje gibi altına su geçirmeyen boyaların da gusle mani olacağını burada hatırlatmakta fayda olsa gerektir. Bunu bir daha ifade ediyorum. Çünkü hele hele ilk evlenmiş olan gelinlerin ellerine ve ayaklarına veya değişik zamanlarda bayanların Tırnaklarına ve ayak tırnaklarına sürdüğü ojeler onların gusle mani tırnak üstüne yapışmış oje gibi altına su geçirmeyen boyaların da gusle mani olacağını burada hatırlamakta fayda olsa gerektir demiş ve bir aile ilmihali bölümünü de burada bitiriyoruz değerli dinleyiciler. Cenab-ı Hak inşallah her şeyi gönlünüzce eylesin. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, muhabbet eksik olmasın. Cenab-ı Hak dudaklarınızdan dualarınızı eksik etmesin. Ve kabul ettiği duaların arasına sizin yapmış olduğunuz dualarınızı, cümlemizin yapmış olduğu duaları dahil eylesin diyoruz. Ve yine her zaman olduğu gibi bir dua ve arkasından bir şiirle Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Bir başka sohbet programında yine siz güzide dinleyenlerle buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Her şeyden evvel varlığıyla varlığımızı ışıklandıran, gözlerimize nurlar serpip bizleri nefsani karanlıklardan kurtaran, rahmeti sonsuz Rabbimize hamdü senalar ediyor. Varlık ağacının çekirdeği, kainat kitabının ille-i gayesi, hakka davetin en gürsesi, Efendimiz'i selatü selamlarla bir kez daha anarak ellerimizi açıp yalvarıyoruz. Ey nimetleri tükenip bitmeden sürekli sağnak sağnak yağan ve ey dilediği zaman Hakk'a, hakikate cephe alan düşmanları helak eden ulu Rabbimiz. İşte yine kapına geldik. Senin zahir batın, açık gizli nimetlerine eksiksiz ve sapa sağlam siyanetine muhtacız Bize lütf da bulun, bizi nimetlerinden mahrum bırakma. Şu kimsesiz kullarını, bütün şerli insanların kötülüklerinden ve endişe edip sakındığımız her türlü fenalıktan muhafaza buyur. Ey yüceler yücesi, şayet bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murat ediyorsan. Bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daimi bir sevgiyle doldur. Ey kalpleri evrip çeviren Sultanlar Sultanı, bizim kalplerimizi de onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashabı güzinine selatü selam ederek, Bunları senden dileniyoruz, dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Değerli dinleyenler bugün de yine kıymetli şair Abdurrahim Karakoç Beyefendinin Tohtur Bey isimli bir şiiriyle şiir bölümünü kapatmak istiyorum ancak bu ifadeyi sadece doktorlar değil, Kendisini İslam'a adamış, Kur'an'a adamış, insanlığın kurtuluşuna adamış, insanlığın derdiyle dertlendiğini iddia eden milletimizin, ülkemizin, insanlığın kurtuluşu adına söz söyleyen iddiada bulunan Önde, arkada, sağda, solda bulunan efendimizin ümmeti İslam'ın bir neferi olduğunu zanneden ve iddia eden bütün insanlara, bütün dinleyenlere ifade etmek istiyorum. Bu şekilde algılamanızı acizanesizden tavsiye ederek istirham ediyorum. Toktur Bey, Bey. Avrat yiyin sayrı, benim karnım aç. Keyf için gelmedik bura tohtur bey. Fukara harcından yazda bir ilaç. Olsun derdimize çare tohtur bey. Tama vatandaşık, gardaşık tama. Bunca pahim olur adam adama. Geldik ta sabahtan kaldık akşama Yarına mümkün mü sıra Tohtur Bey? Yedi baş foranta hanede Tüm kazancım bini bulmaz senede Yüz pangunut helal olsun gene de Ben nereyim beş yüz nere Tohtur Bey? Tek Kaşıkla Çorba içer Dördümüz Kul Başından Irak Ola Derdimiz Senden Benden Asker ister Ordumuz Candan da mı Yedir Para Tohtur Bey Dert Bela Tebelleş Oldu Başıma Her Gece Tahsildar Girer Düşüme Beni mahcup etme can yoldaşıma Erkeklik öldü mü bre Toktur Bey? Büyük olan asker öteki çırak Han için param yok oteli bırak Mevsim kış, yollar sar köy hayli ırak Bir değil beş değil yara Toktur Bey Memur gelir karşılarsın Kaçarsın köşeden Zengin gelir kırılırsın neşeden Öte, Öte kaçma, kaçma bizim garip eşeden, eşeden. Bakıp, Bakıp boynundaki kire toktur bey Hem, hem Müslümanım, Müslümanım insanım hemim hem hem hem Halimi arz ettim darılma emin İçinde mandır yok, yok gördün kesemi bir de ceplerini ara Toktur Bey. Daha sayayım mı? Noksan mı daha? Yalvara yalvara tükendim aha. Bu yüzlemi çıkacaksın Allah'a. Vallahi yanarsın Nara Toktur Bey. Vallahi yanarsın Nara Toktur Bey.